Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lanıyet olsun o kimselere ki kitap ehli ve müşrikler inkarcıdır. Inkarcıdır ta hatta kendilerine belirgin Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine beyine apaçık delil gelinceye kadar bulundukları dinden ayrılacak kimseler değildi. İstedikleri bu delil Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki onlara temiz kılınmış sahifeleri Kur'an'ı okur. Onda dosdoğru yazılar hükümler vardır. O <gülüyor> böyleyken o kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü. Wa umiru illa li ya'budu Allah'a muhlisin <muklişine> ويطيب الصلاة ويطيب الصلاة ويطيب Halbuki onlara ancak dinde ihlaslı, samimi kimseler Hakka yönelmiş olarak O'nun rızası için yalnız Allah'a kulluk etmeleri, namazı hakkıyla eda etmeleri ve zekat vermeleri emrolunmuştu. İşte bu ise doğru dindir. <gülüyor> Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte mahlukatın en şerlisi ancak onlardır. <gülüyor> Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenler var ya işte mahlukatın en hayırlısı da ancak onlardır. Onların Rabbleri katındaki mükafatı Altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Ve onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu karşılık Rabbisinden korkan kimseler içindir.